Resulü, Ya eyyühellezine aminut tequllaha hakka tukati vela temutunne illa ve entum muslimun. Ya yunna suttaku rabbikum lezih halakakum min nefsin vahideh. Ve halakaminha zavjaha ve bethe minhumar ricalan kefiran ve nisa. Vette kullaha lezih tesailüne bihi vel arham kuselle kuma faza astaqal kitabullah muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa bidah dalal başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim Kitabü'l İman'dan İmam Müslim'in sayından, Kitabü'l İman'dan 12. babu almaya devam ediyoruz. İlk iki rivayeti almıştık. Ebu Hureyre rivayetleri. Evet, İbn Ömer ve İmran bin Hüseyin rivayetleri. Diğer rivayetler neydi babımız? Galel İmamü'n-Nevevi rahimehullah babu beyani adeli şu abil imani ve ofteli havadnaha ve ve faziletil haya ve kevnihi menel iman. İman şubelerinin sayısını, bunların en üstün ve en aşağı derecede olanını haya'nın faziletini ve imandan olduğunu beyan <gülüyor> babı. Evet. İlk rivayette ne yapmıştı? 60 ya da 70 küşür küsür şube olan imanın o şubeler hakkında ne yapmıştı bize? Bazı evet. bilgiler vermişti. Nereden almıştı bunları? Bedrettin El aynıden almıştı değil mi? Evet. Bugün aynı Bab'ı diğer rivayetlerle ne yapalım? Devam ettirelim. Evet. Alalım. 59. <gülüyor> rivayet. Tabi bu ilk rakam neydi? Hatırlıyor muyuz? Baptaki. ilk İlk miydi? Kitab. Kitabı... İlk neydi arkadaşlar? Sayın Müslimi'ndeki. Say değil Herkesin mi? Te tekrasıdır. Evet. Hayır. <gülüyor> i̇lk, <gülüyor> i̇lk, bir, evet. Hayır. Hani. Hayır. İlk rakam neydi Gökhan? İlk ilk hadisi Mukaddimesi de dahil olmak üzere değil mi? İkincisi de bapı. babın içindeki Kitabu'l-İman'daki. Hep söylüyoruz. İlki mukaddime de dahil olmak üzere. Çünkü biliyorsunuz mukaddimesi de var Kitabu'l-İman'dan önce. Evet. İkincisi ise ne? Babın... Babın içinde evet. Içinde. İçindeki. Yani baba, bab da şu ana kadar kaç hadis almışız? 36 tane evet. hadis almışız. 59'dan 36'yı çıkarsanız kaç kalır? 23. Ha? 23 tane de hadis nerede geçiyormuş? Mukaddeme'de geçiyormuş. Evet. Anladık değil mi? Evet. Alalım. Okuyalım. Gâle limâmur-u Müslim rahmehullah haddesena Ebu Bekri bunu Ebi Şeybete ve Amr İbni yok Amr'un nakidi. Ve amru Ve Harbi, kâlu, adesana, Uyaynete, an zühriyi, an, an, ebehi, an sallallahu aleyhi ve sellem, raculen, fil min Evet. Kısa bir hadis ama anlam olarak, içerik olarak çok büyük bir hadis değil mi? Okuyalım tercümesini. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ile Amr-u-Nakit ve Züheyr bin Harp rivayet ettiler. Dikkat ederseniz arkadaşlar ilk tabakada üç şeyhini birden zikrediyor. İlk tabakada üç şeyhini. Genelde iki tane yaptığını ne yapıyoruz? Biliyoruz ama üç nadiren yapıyor. Bu da bir tanesi işte. Yani Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Şeyh Bey, amr nakit ve Züheyr bin Har. Üç tane ney? Şeyh'ini aynı tabakada zikrediyor. Yani üçünden de ne yapmış? Bu hadisi işitmiş. Üçünden de bu hadisi ne yapmış? İşitmiş. Evet, devam edelim. Dediler ki, bize Süfyan bin Uyeyne. Onların hepsi de, o üçü de kimden almış bunu? Süfyan bin Uyeyne'den almışlar. O kimden? Zühri'den. İbni Şabe Zühri. O da? O da Salim'den. Salim. Salim bin Abdullah bin İbni Ömer. İbni Ömer'in azatlı neyi? Kelesi oğlu olarak ne yapılır? Tanınız. Babası diyor ya. Neseben mi babası? Hayır. Hayır Neseben babası değil. Evet okuyalım. Peki. Okuyalım. Salim bin Abdullah bin Ömer Hicri 106'da vefat etmiştir. Tabi'nin büyüklerinden ve bir kavle göre Medine'de geydi. Fakih'ten biridir. Said bin Müseyyip onun hakkında Salim, Abdullah'ın kendine en ziyade benzeyen oğludur. Abdullah ise Ömer radıyallahu anh'un anhu Kendine en ziyade benzeyen oluydu demiş. İshak bin Rahüye bütün isnadların en sahihi Zühre'nin Salim'den onunla babasından rivayet eder demiştir. Medine'de de vefat etmiştir. Evet. Salim bin Abdullah meşhur. 150, 106'da ne yapmış? Vefat etmiş. Devam edelim. O da babasından naklen rivayet etti. Babası şöyle demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı kardeşine... Haya hakkında nasihat ederken işitti de haya imandandır, imandandır buyurdular. Evet. Bir adam kardeşine ne yapıyormuş? Haya, haya hakkında nasihat ediyormuş. Hayalı olmasını tavsiye ediyormuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu ne yapınca duyunca haya, haya imandandır diyerek ne yapmış? Adamı tasdik etmiş. Evet. Devam edelim. Bu hadis muttefakun aleyhidir. Bu hadisin da'ahu, dahu da bırak onu ifadesi de vardır. Onu Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai dahi tarih etmişlerdir. Yani bu hadis kütübü sitte'de deney mevcut. Evet. Haya hakkındaki hadisten, haya hakkındaki nasihatten murat niçin utanıyorsun diye onu tektir ve çok utanmanın iyi bir şey olmadığını kendisine anlatmasıdır. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Yok yok. Devam et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce hemen müdahale etmiş ve bırak onu Zira Haya imandandır buyurarak utanmanın fena bir şey olmadığını Kendisine tembih etmiştir. Evet şimdi ipnotu oku. Nitekim utanmayı kötüleme şimdi de modadır. Hatta pedagojik fendinde yer almış bir nazarayidir. Yani şimdi de moda diyor yani Hayayı de... ne yapma Evet kötüleme şimdi de ne? Moda diyor. Şimdi tabi Buhari rivayetinde dahu ifadesi olunca haliyle he, e, o zaman buradaki rivayetin neyi müfesser bir şekli yani daha da açılmış hali ne yapıyor gündeme geliyor. Şimdi burada baktığınız zaman adam haya hakkında ne yapıyor kardeşine ne yapıyor nasihat ediyor. Burada yani nasihati sanki olumlu anlamda bir nasihat ve peygamber aleyhissalatü vesselam da bu olumlu anlamdaki nasihati ne yapınca İşitince onu tasdik ediyor. Değil mi? Buradaki rivayet bunu gösteriyor. Ama haldeki rivayet farklı bir rivayet. He. Yani burada ihtisar söz konusu. Nedir haldeki rivayet? He. Adamcağız ne yapıyor? Kardeşine fazla hayasından dolayı. Tamam mı? Çok fazla kendi göre. He. Haya duyduğundan dolayı ne yapıyor? Ee, bir nevi baskı yapıyor. Bir nevi ne yapıyor? Baskı yapıyor. Diyor ki bu kadar hayalı olma. Bu kadar hayalı olmakta ne değil? İyi değil. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bunu ne yapınca, duyunca ne diyor? O abiye? bırak onu diyor. Bırak onu. Yani çocuğa he, bu tür ney? Baskı kurmayı bırak. Çünkü diyor haya nedendir? İmandandır. He. Demek ki lafız lafızla almakta ne var? Fayda var. Lafzı lafızla almazsanız ne yapamazsınız? bunun hangi anlama geldiğini bilemezsiniz. Bakın Müslüm rivayetinde görüyorsunuz. Müslim rivayetinde kapalı kalmış. Ama Buhari rivayetinde ne diyor? Bırak onu diyor. Zira diyor fazlası da zarar vermez hayanın. Zira hayanın fazlası da zarar vermez ki. Haya zaten bir kavramdır, bir olgudur. Azı fazlası olmaz. Haya hayadır. Haya edilmesi gereken şey neyse odur. Evet, devam edelim. Haya imandan bir cüz olunca, hayasızın imanının bir kısmı yok demektir. İman bir bütün olup parçalanmayı kabul etmediğine göre, imanın bir kısmı noksan olan kimsenin dinden çıkması lazım gelmez mi? İmansızlık küfür değil midir? Bu sualin cevabı şudur. Çok güzel bir soru bu. Şimdi haya imandandır. E, o halde, yani hep derslerimizde söylüyoruz. Ha Neydi mesela? La imane limen la salate lehu diyor mesela. Ha, namazı olmayan imanı yok. Ama aynı hadisin devamında velâ la elimen limen la hayae da diyor. Hayası olmayanın da imanı yok. Hadisin devamı. Diğer bir rivayetinde de he la ahde ya da velâ vefa elimen limen ve la limen la ahde ya da vefae lehu diyor. Ha, yani yine ahdi vefası olmayanın da imanı yoktur diyor. Şimdi burada haliyle nefililenin ne olduğunu gündeme getiriyor burada nefililenin ne olduğunu gündeme getiriyor yani eğer eğer haya imandan bir neyse parçaysa şube yani bir bölümse ve iman da eğer tamam mı He bölünme ne yapmıyorsa kabul etmiyorsa bir bütünse hal böyle olunca yani hayadan he, nakıs bir adamın hayadan hali bir adamın bölünme kabul etmeyen imandan ya da bölünme kabul etmeyen o imanın bütününden hali olması, ari olması yani imansız olması mı mana olarak nedir? Mümkündür. Yoksa bunun başka bir açıklaması mı vardır diyor. Şimdi bu önemli. evet Ne diyor? Alalım cevabını. Haya imanın hakikatinden değil kemalindendir. Şimdi tabii hep Kemal Efendi diyoruz ya işte Kemal Efendi'den gidiyoruz. Gene Kemal Efendi demiş. Ha. E, elbette haya imanın hakikatinden değil, Kemal Efendisinden. Müstabbatından, Kemalinden. Ha. Ahit de öyle, vefa da öyle. Onun için yani bu tür lafızları biz eğer ne yaparsak, imanın hakikati ve sıhhati anlamında alırsak zaten ha, ümmet imansızlar ordusuna dönüşür. Ümmet imansızlar ordusuna dönüşür. Yani haya çünkü geniş bir kavram. Haya geniş bir kavram. Ha, ne hayadır, ne haya değildir. Bunun tespitini yapabilmek için bir makine de yok. Onun için yani birinin haya gördüğünü, diğeri haya görmeyebilir. Hadis rivayetinde de vardır mesela. Nedir o? Havarimil e. İşte yani bir avinin, bir avinin işte iki biliyorsunuz özelliği var değil mi? Hadis Rivayetinde bulunurken makbul kabul edilebilmesi için. Bir adalet, diğeri zapt. Ha. Nedir adalet? İşte adil olması, dindar olması, açıkça fuhşiyat ne yapmaması? işlememesi, helali haramı ne yapması? Ayırt etmesi. Başka faraizi, vacibatı ne yapması? İfa etmesi, muharramattan ne yapması? Kaçınması, yalan konuşmaması. Ha. Bu nedir? Adalettir. İşte adaletin bir bölümü daha vardır. havaremil i murue dediğimiz. Ne o kişiliği zedeleyen neler belli neler vardır vasıflar vardır ama bu nereden nereye toplumdan topluma nereden nereye şahıstan şahısa örften örfü adetten adette ne yapabilir değişebilir yani siz bugün ayakta su içen bir adamdan hadis rivayet etmeyebilirsiniz seleften bunun neyini bulabilirsiniz örneğini bulabilirsiniz ya da ayakta yemek yiyen adamdan ne yapmayabilirsiniz Hadis rivayet etmeyebilirsiniz. Seleften bunun örneğini bulabilirsiniz. Ya da ayakta bevleden bir adamdan hadis rivayet etmeyebilirsiniz. Seleften bunun neyini, örneğini bulabilirsiniz. Ya da ilahi dinleyen bir adamdan hadis rivayet etmeyebilirsiniz. Seleften bunun neyini, örneğini bulabilirsiniz. Ama bu %100 doğru mudur? %100 bağlayıcı mıdır? Cevap hayır değildir. Örften örfe, kültürden kültüre göre ne yapar bu? Değişir. Eğer bir toplumda, eğer bir toplumda, he, ayakta bevletme, ayakta bevletme üzere ne yapmama, sıçratmama kabilinde, cari ise, mevcutsa, siz o toplumda muameleyi o adama yapamazsınız. Ya da bir toplumda ayakta su içme neyse, cari ise, mevcutsa, siz o adama bunu ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çünkü... Hadislerde lehte ve aleyhte ifadeler mevcut. Hadislerde ne mevcut? Lehte ve aleyhte ifadeler mevcut. Yeri geldiğinde ayakta su içtiğini biliyoruz. Yeri geldiğinde ayakta bevlettiğini biliyoruz. Kesin haram değil. Ha, ihtilaflı bir mesele. Hal böyle olunca nereden buraya geldik? İşte haya da böyle bir şey. Bir toplumun haya gördüğünü diğeri görmeyebilir. Yani mesela Endonezyalıların Arka tarafına tutsanız ayıp olmaz ama başlarına tutsanız çok ayıp. Başlarına tutturmazlar. Başlarına tutmayı, elle tutmayı arkalarına tutulmuş gibi kabul ederler. Evet ayıptır. Onların örfünde böyle. Gariptir ya da gayri gariptir. Önemli değil. Şimdi bugün siz Türkiye'de etek giyseniz sokağa çıksanız size gülerler değil mi? Ama İrlandalılar etekle dolaşıyorlar. Ne olacak şimdi erkekler? İşte bakın örfle alakalı bir mesele bu. Ha, yani haya nedir? Haya. Ha, yani e, dinin ortaya koyduğu kurallar manzumesidir ama doğrudan örfle de alakası vardır. Kültürle de alakası vardır. Yani mesela bizim kültürümüzde paçanın uzunluğu asla kibir değil. Paçanın uzunluğu asla ne değil? Kibir değil. Böyle bir şey bizim toplumumuz hayatında bile ne yapmamış? Duymamış. Aklın ucundan bile ne yapmaz? Geçmez. Ha sen kısaltabilirsin ayrı. Ama bu toplum bunu kibirle yapıyor dediğin zaman yalan söylüyorsun sen. İşi karizmatik hale getiriyorsun. İşi büyütüyorsun. Ya Türkiye'de işte içinde kabir olmayan cami yok dediğin zaman. Gene birilerinin ağzıyla konuşuyorsun. antabiliyor muyum? Ha? Ne demek istiyorum? Yani kültürler, toplumlar, örfler yeri geldiğinde... Bazı sınırlamalar ne yaparlar? Yaparlar. Çünkü dinde meskutunant dediğimiz susulan hususlar vardır. Doğrudan açık bir ney? nasın Açık bir hükmün ifade edilmediği hususlar vardır. Buralarda örf önemlidir. Örfün nasıl kabul ettiği önemlidir. Onun için he, şimdi yani işte şu hayasızlıktır. Tamam bunu söyleyebileceğin çok şey var. Ama şu da hayasızlıktır diyemezsin. Yani mesela bir örnek verelim. Bizim camilerimizde, bizim camilerimizde hocalarımız ne yaparken dini vaaz yaparken, dini nasihat yaparken cima ahkamından pek bahsetmezler. Çünkü bizim örfümüzde bu nedir hoş karşılanmamıştır. Onun için erkeğin uzundan bahsedilirken bakın uzu denir. Doğrudan o uzvun ismi zikredilmez ama Araplar bunu rahatlıkla ne yapabilirler? Cami minberlerinde de kullanabilirler. Açıkça. Ama bizde imam bunu cami minberinde kullansa imama herkes ayıplar. Anlatabiliyor muyum? Ha Demek ki bakın bizim örfümüzde hoş olmayan başka örflerde hoş olabiliyor. Bunlar önemlidir. Yani işte biz buna toplum sosyolojisi diyoruz arkadaşlar dikkat edeceğiz. Davette de böyle. Her alanda böyle. Örfü bir kenara atamazsınız. Örf dört mezhepte de hüccettir. Yeter ki şeriatla ne yapmasın? Çelişmesin. Yeter ki şeriatla ne yapmasın? Çelişmesin. Örf önemli. Onun için yani Şimdi burada bir soru sormuş. Demiş ki E madem ki iman bir bütün E, e o hayata ondan ne? Bir parça. E şimdi hayasız bir adam Ya da hayata halal işleyen Bir adam imansız mıdır? Bu imanın bütününü mü alır? El cevap hayır. Bütününü almaz çünkü imanın şubeleri şehadete en dışında. Şehadete en dışında. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve rasulü. Bunu hem kalben tasdik hem de dil ile ikrar etmek dışında ne değildir arkadaşlar? İlla da sıhhati hakikati değildir. Yeri geldiğinde ne yapar? Heee. Kemali vacip olur. Bakın kemali vacip olur. Bunları şeyhülislam çok kullanır. Yeri geldiğinde kemali ne olur? Müstahap olur. Namazsa kemali vacip olur. Ne demek kemali vacip? İmanın mükemmel olması için farz. Ama yeri geldiğinde de ne olur? Kemali müstahap olur. Kuşluk namazı gibi. O da kemali müstahap olur. Anladık mı? Ama hakikatidir dediğin an, sıhatidir dediğin an işte o zaman bir problemle karşı karşıyayız. Onun için haricilerde iman artar ama eksilmez. Çünkü imanın eksilmesi demek, imanın gitmesi demek, yok olması demek. Antabildim değil mi? Ha, dikkat etmek lazım. Ha, bu mesele öyle... Tasavurların dar gördüğü ya da önemsiz gördüğü bir mesele değil. Çünkü bu mesele ümmeti Muhammed'in genelini bağlayan bir mesele. Evet devam edelim. Devam edelim. Hayal imanın hakikatinden değil kemalindendir Bir şeyin kemalinin bulunmaması ise o şeyin bulunmamasını iltizam etmez. Yani aslı mevcut ama mükemmeliyet yok ortada. Evet. Evet ameller imanın hakikatinde hakikatinde dahildir diyenlerce işka yine baki ise de muhakkik ulemadan buna kayıl olan yoktur. Yani işte bak yani ama ameller imanın hakikatine dahildir diyenler yani bu problemi nasıl çözecekler kendileri düşünsün diyor. Ancak diyor muhakkik ulemadan bunu söyleyen ne değil mevcut değil. Yani bu amelleri imanın ne yine hakikatine sokanlar. Evet. Muhakkik alimler böyle demiyorlar diyor. Evet. Devam edelim. Kötülüklerden ve bir cümle utanç verecek şeyleri yapmaktan kaçınmaya teşvik, nasihatin ancak yerinde olduğu zaman nazara itibarı alınacağı, yersiz nasihatten men etmeyin, rüzumu bu hadisin delalet ettiği faileler cümlesi. Evet, söylüyor. nasihat güzel şey ama yeri geldiğinde yersiz nasihat edene ne yok? Mecal yok, mahal yok. Yani burada fazla haya hissi var diye bir insanın üzerine gitmenin de çok anlamı yok. Ta ki fazla haya hissinden maksat helali haram haramı helal görmekse ki hayada ne olur zaten haramı ne görme helal mi aksine helali helal. haram görme olur çünkü fazla takva değil mi ha, yani hani bu işin fetvası bir de azimeti var derler ya takvası e, nedir işte bu işin fetvası helal olması E nedir takvası e, ben bana o iş helal ama haram böyle bir şey olabilir mi ya Fetva hükümdür. Hükümde Kur'an ve sünnet hükmüdür. Kur'an ve hük sünnet hükmü de takvadır. Fetva hüküm değil mi? E hüküm neyin hükmü? Kur'an ve sünnetin hükmü değil mi? E, Kur'an ve sünnet hükmü nasıl takva olmaz? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Heh. Onun için burada bunu demek istiyor müellif. Yani e, helal harama dokunmadığı sürece yani dediğim gibi öflere bırakmak lazım bunu. Öflere bırakmak lazım. Öfler bunu ne yaparlar arkadaşlar? Belirlerler. Öfler bunu belirlerler ki bizim kültürümüzde de ahlak çok güzel bir nedir? Vasıftır özellikle haya babıyla. Yani bunu ecdadımız yerleştirmiştir. Allah'a hamd olsun. Yani biz bunu başka toplumlarda göremiyoruz çok gezen bir insanım. Yani mesela bizde e, bu tasarruf israfı olmaması israfın e, tabi son dönemlerde arttı belki ama e, yani bırakılan kültürde bu yok Heh. işte israfın başka müslümanlar tarafından çok rahatlıkla ne yapılması icra edilmesi Heh. yani bu işte nedir e, topluma hayal duygusunun yerleşmesidir yani bir küçük çocuk düşünün işte ekmeğe nimeti yerde gördüğünde takınacağı tavır çok önemli. Çünkü o bir nimettir. Onun yeri insanın midesiyle hayvanların karnıdır. O bir nimettir. Ha, onun yeri insanın midesiyle hayvanların karnıdır. Değil mi? Ha, çürümemelidir. Boşa gitmemelidir. Ha, ne olmuştur bakın? Toplumda işte bu hayal duygusunu vermiş olduğu neyle motivasyonla çok güzel neler tepkiler, eserler oluşmuştur yani bunları kaybetmemek lazım bunları muhafaza etmek lazım bunun onlarca örneği var bunun onlarca örneği var bir tane değil ki her alanda örneği var bunun kültürümüzde işte mesela bizde Kur'an'a gösterilen hürmet Kur'an'ın ne yapılması işte belden yukarı tutulması tabi Kur'an'ı işte belden yukarı tutmayı ne görmek abes görmek aslında abesin ta kendisidir. Ya Kur'an belden aşağı olsun ama içindeki ahkam uygulansın demek nedir? Demagojidir. Çünkü ona cevap olarak denir ki Kur'an'ı hem belden yukarı dursun hem de ahkamı uygulansın. Kur'an yerde ne yapacak? Koyacak üstünden seksek atılıyor. Bu yani bakın bizim toplumumuzun bunu kabul etmesi ne değil? Mümkün değil. Örfle alakalı bir olay. E canım yerde koyusu okusa haram mı? Değil. Mesela haramlık helallik meselesi değil. Ha. Mesele ha. toplumun bunu algılayış şekli. Toplumun Kur'an'ı olan hürmeti. Çünkü iki kapak arası o Allah'ın neyi? Kelamı. O Müslümanların neyi? Baş tacı. Değil mi? Ha. Örnekleri çok. Yine Kur'an'ı abdestsiz tutulur mu tutulmaz mı? Ya da Kur'an abdestsiz okunur mu okunmaz mı? Bugün Kur'an abdestsiz okunur diyenler ya da Kur'an'a abdestsiz tutulur diyenler selefe döndüklerinde şunu görecekler. Selef bunu tartışma olarak gündeme getirmiştir. Ama hiçbir zaman için ihtiyatı da ne yapmamıştır? Elden bırakmamıştır. Evet o ayrı. He. O ayrı. Kadınlardan bahsetmiyoruz. Erkeklerden bahsediyoruz. Kadın ki kendi elinde olan bir durum değil. Ama erkeğin ki kendi elinde olan bir durum. Su bulamasıyla vesaire. var değil mi? Ha, farklı. Yani demek istediğim yani ihtiyatı elden bırakmamıştır Selef. Önce Şeyhal Ben Allah rahmet eylesin. Kur'an'ı abdestsiz okuma meselesini gündeme getirdiklerinde ha, o konuda biraz daha mütesahil ama ha, Kur'an'ı abdestsiz tutma meselesini gündeme getirdiklerinde diyor ki en kötü ihtimalle diyor mekruhtur zaten diyor. Tavsiye etmiyor yani. Mekruhtur diyor tavsiye etmiyor. Neden bunu söylüyor? Neden bunu söylüyor? Lehte ve alehte olan delilleri ne yapıyor? Cem ediyor. Arasını buluyor. He, yani neden bunları örnek görüyoruz? Haya böyle bir şey. Kültüre de yansıması olur. Şimdi birilerine göre bu çok ne olabilir? Fazla olabilir. Fuzuli olabilir ama diğerlerine göre ne olmayabilir? Fuzuli olmayabilir. Evet. Her zaman ben şu örneği veriyorum. Mescid-i Nebevi'de devamlı namaz kılma imkanına sahip olan bir insanla yılda bir kere veya ömründe bir kere ne kadar az gidersen o kadar şevk artar. Heh. Oraya gidip namaz kılma imkanına sahip olan adam arasında dağlar kadar fark vardır. Yani Medine bulunup da, Medine'de bulunup da, Medine'de bulunup da haftada sadece Cuma namazına giden insanlar biliyorum ben. Mekke'de bulunup da sadece Cuma namazına giden insanlar biliyorum sadece. Ama adam buradan gittiğinde o şek ve neyle, iştiyakla, azimle beş vakitte orada yeri geliyor, gece de orada çıkmıyor değil mi? Heh, i̇şte bu neyle alakalı? Dediğim gibi. Yani e, toplumun toplumun insanlara vermiş olduğu haya duygusu ve devamlı bir nimetin elinde bulunduğunda o nimet elinde bulunduğu zaman sende oluşturduğu ney önemsememezlikle alakalı bu. Maalesef bu mevcut. Bu mevcut. Evet peygamber aleyhissalatü vesselam oralarda ölmeye güç yetiren orada ölsün derken oranın ehlinden olup da he, başka yerlerde ölenler var değil mi? Evet onun için bu meseleler önemli meseleler küçük gibi gözüküyor ama önemli meseleler Hayat çok güzel bir duygu. Ecdadımız bunu güzel yerleştirmiş. Osmanlı döneminde sakal hakikaten din göstergesiydi arkadaşlar. Öf göstergesi değildi. Sakal din göstergesiydi. Din din. Dindarlık göstergesiydi. Bundan 40 yıl önce başörtüsü de Türkiye'de dindarlık göstergesiydi. Ama şu anda Türkiye'de ne sakal ne de başörtü dindarlık göstergesi olmaya bir numaralı aday değil. Bir numaralı ama bakın dikkat edin. Adaylığını kıyamete kadar devam ettirir ayrı Ama bir numaralı aday değil. Siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu çok önemli. Ha, topluma haya yerleştiği zaman... Eğer o toplum onu muhafaza ediyorsa ibadatlarında aksaklık bile olsa genel neşer isabet etmez. Ama o haya kalktığı zaman var ya, işte o zaman Peygamber Mesihü Vesselamın hadisi tecelli eder. Neydi? İn kuntelât estahi, fesnâbî maşît. Eğer haya etmiyorsan artık istediğini yap. Çünkü haya etmeme istenileni yapma. Ki istenileni yapma derken yani Rahman'ın istekleri değil bunlar. Kimin? Şeytanın istekleri. Evet. Çok önemli bir duygu haya arkadaşlar. Onun için el haya minel iman. Haya imandan. Çok önemli. Gençlerin çocukların, gençlerin haya üzere yetiştirilmesi. Ki Haya işte ahlakın kendisi. İhsanın kendisi. Evet. Yani bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Maneviyatın kendisi. Ulvi duyguların kendisi. Yani haya çok önemli. Hayasız toplumların gideceği yer belli. Evet. Devam edelim. Gala İmamı Hüseyin Rehmehullah Hattesana Abdübni Hümeydin Gala sana Abdurrezab Gala Akbarana Hani Zuhriyi bu hadis bu isnadı وقال مر برجل من الانصاري يعذ اخاه Evet. Oku. Bize Abdülbin Humeyd rivayet etti, muhaddit etti. Burada Şeyh Abdülbin meşhur müsnede olan evet. Bize Abdurrezzak rivayet etti, dedi ki Abdurrezzak Sanaani o da meşhur. Bize Ma'mer hocası Ma'mer bin Raşid evet. Zühri'den bu isnatla haber verdi. Yani Zühri'de birleşiyor sened, Zühri'den sonrası. Gene aynen buradaki gibi o Salim'den o da babasından değil mi? Neymiş evet lafzı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensardan kardeşine nasihat eden bir zatın yanına uğradı dedi. Evet ve ne yaptı? Ne demiş? Nasıl, nasıl, nasıl, Karşı nasıl, sayfada. Nasıl, nasıl, 249'da 100 satır. Uğradı dedi. Hı, tamam. tamam. Tamam tamam problem yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan kardeşine nasiyet eden bir zantın yanına uğradı dedi. İşte bunu dedi. Yani e, İmam Müslim vermediği için e, o da vermemiş tercümede. Aynen buradaki ifadeyi ne yapıyor? Kullanıyor. İşte diyor. Hayâ nedendir? İmandandır. Evet. Farklı bir tarihte gelmiş. Züri de birleşmiş. Evet şimdi İmran bin Husayn rivayetine geçelim. Kâle İmamul Güsrün Nehmehullah Haddesana Muhammed ibn-i Musenna Ve Muhammed ibn-i Ve lafzul ibn-i Musenna Kâle haddesana Muhammed ibn-i Ca'fer an katâdete Kâle Demek ki Ebas-Savvâ Ebas-Savvâri Yuhaddesu annehu Semi'an İmaran ibn-i Hüseyin Yuhaddesu sallallahu aleyhi ve sellem Ennehu kâle el-haya'u la ye'ti illa bi-khayrin, fekâle buşru bunul ka'bin, innehu mektubun fil hikmeti Bu enne minhu ve qâran ve minhu sekineten. Fekâle İmrân'u an Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem ve tuhaddithun ve tuhadd tuhad disuni tuhad te soni an evet okuyan tercümesini bize Muhammed bin el müsenna ile Muhammed bin Beşşar rivayet ettiler. Lafız İbnü'l-Müsenna' Müsenna'lımdır. Yani iki şeyinden almış. Muhammed bin Müsenna ve Muhammed bin Beşşar ancak diyor lafız kime ait? Muhammed bin Müsenna'ya. Demek ki Muhammed bin Beşşar'ın lafzı biraz daha ney? Farklı. Evet. Dediler ki bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. İkisi Muhammed bin Cafer'den almış. Dedi ki bize Şube Maruf Şube İbnül Haccac Katade'den Katade. nakle rivayet etti. Katade demiş ki Ben Ebu Sevvar'ın Sevvar'ı anlatırken dinledim. Kimmiş Ebu Sevvar? Ebu Sevvar Hasan bin Hureys El Adevi Sahihayn abilerindendir. Evet. Kendisi İmran bin Hüseyin'in Ebunüceid İmran bin Hüseyin radıyallahu anh ashab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından sonra bassada yaşamış ve Hicri 52 tarihinde vefat etmiştir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi veselimin utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyurduğunu duayt ederken işitmiş. Yani utanmak sadece ne getirir? Hayır getirir. Şer getirmez demek evet. Bunun üzerine İmran Evet. Derken Büşer bin Kab, Evet. hakikaten bazı utancın, vakar, bazısında sekinet olduğu hikmette yazıldır demiş. Bunun üzerine İmran, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ediyorum. Sen bana sayfelerinden bahsediyorsun. Mukabelesinde bulunmuş. Evet. Büşer bin kâb ne diyor? Hakikaten bazı utancın, vakar, bazısında sekinet olduğu. Evet, hikmette yazılıdır. Elinde yazılı neler var? Yapraklar var. Evet. O da diyor ki ben sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet ediyorum. Sen bana sayfelerden bahsediyorsun. Su gelince teyemmüm bozulur. Aslında burada belki bu bin kağıt e, kötü bir eylemde mi bulunmuş? İtiraz mı etmiş? Birazdan ne yapacak? O konu hakkında bilgi verecek. Evet okuyalım. Az yukarıda da arzu olunduğu ve cide, bu hadis müşkül görülmüştür. Çünkü bazen utanmak sahibini ifrata götürerek onun Allah'a karşı vazifelerini görmesine mani olur. Böyle bir hayada hayır olmadığı malumdur. İbn-i Salah bu işgale cevap vermiş meskur hayanın hakikatte haya değil, aciz ve gevşeklik olduğunu beyan etmişse de Müslüm şairlerinden Ebu Abdillah Muhammed'ül Übbi ki Muhammed hep Übbi diyoruz, İkmal İkmal'ül Müellem var ya, evet. Gerek i̇bn Selah'ın Salah'ın gerekse hükümanın hayayı tefsirinden buradakinin hakikatten haya olduğunu anlayarak işgale şöyle cevap veriyor. Eğer haya kelimesinin başında edat la tarif umum edatı olarak kabul edilirse bu hadis amm mahsustur. Edatın edatın umum için geldiği kabul edilmezse hadis bir kaziyye muhmeledir. Kaziyye muhmele cüz'iyye kuvvet kuvvetindendir. Cüz'iyye cüz kuvvetindendir. 2. Kaziyye cüz'iyye arasında ise tenakuz yoktur. Çünkü manaları manaları şöyle olur. Bazı hay bazı haya hayırdan başka bir şey getirmez. Bazı hayada hayır yoktur. Evet. Devam edelim. Bu mesele müteakip hadisin şerhini biraz daha izah edilecek. Evet, devam edelim. Diğer bir tarikini alıyor rivayetin şimdi. Galal İmamul Müslim rahmehullah hadde sana Yahya Yahyo bin binil el Hariviy. Hariviy. Kalat Harisiy. Kale haddesana Hammadu bin Zeydin An-Ishak Vuhubu Süveydin Anne eba katadete Haddesana Kale kunna inne İmran ibn Hüseyin Fi rahdin minna Vefina Buşeyr <gülüyor> ibn Ce'bin Fahdesana İmranu Yevmeyizin Kale Kale Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem El hayyâhu Hayrun kulluhu Kale Oğal al hayâu kûlûu xayrûn. Fakâl büşirûblu çâmin. İna lân nijdû fi İna ve Evet. Şimdi burada yani e, bir önceki rivayette büşir e, hayânın iyi vasıfları var demişti. Ama burada zafiyetin olduğunu da söylüyor. Evet. Devam edelim. Göller, fakat İmranu hatta hatta merate aynahu. Evet, şimdi bu yani bu lafız diğerine göre daha mufassal. Evet, devam edelim. Ve Göller, Evet. Allah Urani ve an Rasulullah Sallallahu Aleyhi sellem ve taaridu fihi. Göller, fakat İmranu hadiye. Göller, fakat İmranu göller. Famazil'la نقول فيه إنه منا يا ابا إنه لا بأس به. Evet. Ya Ebanüceyt. Ebanüceyt. Evet. Okuyalım. Tercüme: Bize Yahya bin Habib Ebu Zekeriya Yahya bin Habib el-Harisi bastırılmıştır. Hicri 248 tarihinde orada vefat etmiştir. Rivayet etti dedi ki bize Hammad bin Zeyd İsâk'tan İsrak bin Süveyd bastırılır. Sahih hadislerindendir. Hicri 131 tarihinde taunla vefat etmiştir. Ki İbnu Süveyd'in naklen Ebu Katade'nin Ebu Katade Temim bin Nüzeir'dir. Temim bin Zübeyir diyenler de vardır. Bastırılır. Şunu taht, şunu tahdis ettiğini anlattı. Ebu Katade demiş ki aramızda bu şeyvin kapta bulunduğu halde bizden bir cemaat birlikte İmran bin Hüseyin'in yanında bulunuyorduk. İşte o gün İmran bize hadis rivayet ederek dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayanın hepsi hayırdır. Yahut hayanın bütün hayırdır." buyurdular. Derken bu şeyvin kap biz hakikaten biz hakikaten bazı kitaplarda yahut hikmette bir kısım hayanın sekinen ve Allah'a tazim olduğunu görüyoruz. Ama onun zayıf olanı var." dedi. Bunun üzerine İmran kızdı. Çünkü Hat niye kızdı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayanın hepsi nedir diyor. Hayırdır diyor. Orada ayırıyor ya bu şehir. Bir kısmı iyi bir kısmı kötü olabilir diye. Evet devam edelim. Hatta gözleri kıpkırmızı oldu ve şunları söyledi. Bana bak. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen buna itiraz ediyorsun ha. İmran hadisi bu şehirde kendi sözünü tekrar alırla İmran iyice küplere bindi. Biz de İmran'ı teskin için bu şehir hakkında boyuna o gerçekten bizdendir. Ya Ebu Nüceyid, o zararsızdır diyorduk. Ebu Nüceyid, İmran'ın künyesi. Yani yani bizden o ya bizden yani başkasından değil o kadar kızma şeklinde teselli ediyorlar İmran'ı. Değil mi? Evet. Şimdi alalım şerhi. Raht, içlerinde kadın bulunmamak şartıyla sayıları 10'dan aşağı olan erkek cemaattir. Evet Raht, içlerinde kadın yok. Sayısı da ondan aşağı, evet. Bu lafızdan bir kişi için müfret bir kelime yoktur. Cem'i, Erhut, Erhat, Erahit ve Erahit gelir. Bir kelimenin kabilesinden kabilesine de rah denilir. Bir kimsenin kavmu kabilesine de rah denilir. Kavmu kabilesi. Kavmu kabilesi. Yani kavmi kabilesi, oraya bir tire çekersin. Evet, sülalesi de onun rahtıdır, evet. Hı. Devam İmran radiyallahu anh'ın Hazreti bu şeye kızarak inkarda bulunması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayanın hepsi hayırdır Buyurmuş olduğunu işittiği halde yine Hayanın bazısı zayıftır İddiasına bulunduğundandır Sünnetin karşısında başka bir süre Tahammül edememesi Yahu kalbinde şüphesi olanlar Böyle felsefi yollar <gülüyor> Korkusuyla inkar etmiş olması da ihtimal dahilindedir Ya tahammül edememiştir ya da tahammül eder ama Orada duyanlardan bir kısmının kalbini olabilir, zayıf olabilir ve bu söze aldanabilirler. Evet, her ikisi mümkün. Evet, Übbi'ye göre? Übbi'ye, übbiye göre hadisle hükamanın sözü arasında muazara ancak haya kelimesi, evet. kelimesinin başındaki harfi tarif umum edat olarak kabul edildiği zaman tahakkuk eder. Zira bu takdirde hadis her utanmada haya vardır, her utanmada hayır vardır manasına gelir. Uçamanın sözüyse bazı utanmada hayır yoktur. Kuvvet kuvvetinledir. Devam et. Salibeyi cüziye mucubeyi kulliyi nakz eder. Salibeyi cüziye mucubeyi külliye nakz eder. Yani eğer ortada cüz'iyatı kaldıran bir şey varsa teferruatı he parçaları kaldıran bir şey varsa he, bir şeyi külliyen, İcabet etmeye aykırıdır bu. Devam edelim. Devam et. Az, Az yukarıda. bu bapta muhtelif sözler söylendiği hatta hadisin bir kaziyi mülheme olması ihtimal, <gülüyor> mühmele. Mühmele olması ihtimal üzerinde durulduğunu görmüştük. olması ihtimali üzerinde durulduğunu görmüştük. Binanene Hazreti İmran'ın inkarına sebep olarak söyleyecek en doğru söz? Söylenecek en doğru söz. Söylenecek en doğru söz ubbiyete göre dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı ukemanın sözünün zikredilmesidir. Nitekim Hazreti İmran'ın "Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayet ediyorum. Sen bana kendi sahifelerinden bahsediyorsun. Sözü de buna delildir." Hazreti bu şiirin işaret ettiği hukuma haline gelince, hukuma göre her fazilet mutlak mezun iki tarafın yani mutlaka. Mutlaka mezun iki tarafın yani ifratla tefridin ortasıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Umurun en hayırlıları ortadır ortalarıdır. Buyurmuşlar. Umur ne? İşler. İşler. Evet. Mesela ilim bir fazilettir. Bu fazilet ifratla tefritin ortasındadır. Onun ifrat tarafı deha, tefrit tarafı da beladet. Yani akılsızlıktır. Hı. Deha mezmundur. Mezmundur. Çünkü, çünkü hileye götürür. Evet. Akılsızlık kötü bir şey olduğu ise beyandan müstağnidir. Anladınız mı? İlim ya deha olmaya ya da akılsız olmaya götürür. Ha, bir şeyin akılsızlığının mezun olduğunu söylemeye gerek yok. Kınanmış, yerilmiş. Ama deha da yeri geldiğinde nedir? Ha, mezun olur değil. Neden? Çünkü insanı tilki olmaya, kurnaz olmaya yeter. Çok akıl bazen ne yapabilir? O anlamıyla zarar verebilir. Yani ikisi arasında bir noktayı ne yapma? Yakalama onu kastediyor. Devam edelim. Şey... Şecaat da bir fazilettir. Cesaret. Evet. Bu faziletin ifrat tarafı tehevvür, tefrit tarafı da korkaklıktır. Evet. Tehevvür çirkindir. Çok cesur yani deli cesareti. Evet. Hı. Çünkü tehevvür bir işin sonunu düşünmeden hareket etmektir ki zulme ve nefsi tehlikeye götürür. Korkaklık da çirkindir. Zira malı ve canı korumaktan men eder. Tam yerinde tam yerinde ölmekten mesela hartta şehit olmaktan kaçmayı emreder. hasıl hukama bütün faziletleri böyle ifrada ve tefrit arasıdır diye takdir ederler. Hayat dinler utanma da bir fazilet olduğuna göre onun da ifrat ve tefrit tarafları vardır. Hayanın ifrat tarafı haver. Haver yani gevşekliktir. Tefrit tarafı ise halaat yani başına buyrukluktur. Gevşeklik çirkindir. Çünkü vazifeyi terk etmeye ve birçok hayırlı işleri yapmamaya sebep olur. Başına buyrukluğun çirkinliği ise meydandadır. Gördünüz mü? Ya ne kadar güzel bilgi veriyor. Yani demek istediği şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet, evet. Hayanın hepsi hayırdır diyor ama. Hayanın hepsi hayırdır. Haya olarak Peygamber ve vesselamın kabul ettiği şeyler. Dinin kabul ettiği şeyler. Yoksa senin haya gördüğün şey haya olmayabilir. Bazen ifrat yanı olabilir, bazen tefrit yanı olabilir, değil mi? Evet, devam edelim. Hatta <gülüyor> ihmerrata aynahu İfadesi İfadesi asıl nüstalarda böyledir. Buna nahi uleması ekeluni elberagis el lügata derler. Evet, yani. Şimdi, çünkü bir fiil yalnız bir faile isnat olunduğu için fail tesniye ve cem olduğu zaman Amile. Amiline. Amiline. tesniye ve cem'i alameti takılmaz. Hadisimizde ise fail tesniye olduğu için fiilin sonuna da tesniye alameti takılmıştır. Beni tay ve beni haris gibi bazı Arap kabileleri bunu yaparlardı. Böyle cümleler iki suretle, iki suretle halledilir. Şimdi bakın burada çok güzel lugavi bir bilgi veriyor. Arapça dil bilgisi veriyor. Yani bu hakikaten yani işi bilen için yani ihmarata aynahu diyor. İhmarrata aynahu, İhmarrat aynahu diyebilirdi. İhmarrat aynahu diyebilirdi. Öyle dememiş. Heh. ne demiş? İhmarrata aynahu. Evet, devam edelim. Bir. Bir. İsmi zahir müzmerin bedelidir. Yani İhmarra fiilinin faili sunundaki ta'dır. Aynahu kelimesi ise ta zamirinin bedelidir. Ha. Buradaki fail ta. Aynahu değil. Aynahu onun bedeli. O ikisi kızardı. Yani gözleri. Beder. Devam. İki. İsmi zahir müddada-i muahhar. Evet. Yani ayin. Evet. Hamil muttası ile birlikte fiilde haberi mukaddemdir. Güzel. Hı. Yani ibaredeki aynahu müddada İhmal rata cümlesi de haber-i mukaddemdir. E öyle olunca müfteda haber arasında ne gerekir? Mutabakat, uyum gerekir. Ondan olmuştur diyor. Evet, devam edelim. Ma mafi hadis E bu da ise sünenindeyse vahmarrat aynahu Gördünüz mü? Başta dediğim gibi gelmiş. Vahmarrat ne? Aynahu gelmiş. Devam edelim. Şeklinde de rivayet olunmuştur. Minna la bihi. Hı. O gerçekten bizdendir. O zarartı zararsızdır ifadesinden Murat, o münaf, o münafıklık veya zındıklıkla Yahut bir gibi bir şey ile itap olunan ehli sünnete muhalif kimselerden değildir demek. Evet. Yani buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Dinliyor muyuz? Her karşı çıkanı münafık ya da zındık damgasıyla ne yapmayacağız? Yaftalamayacağız. Eğer karşı çıkışının bir vecihi varsa ilmen bineği varsa heh, evet dayanağı varsa sorun yok evet bir de burada almamız gereken sahifeden bahsediyor. Demek ki he e, o dönemde okuma yazma bilen insanlar mevcut ve ellerinde neler var? Yazılı sayfalar var. Neler var ellerinde? Yazılı belgeler var. İşte Büsheyr bin Kehapta bunlardan bir tanesi. Neyse. Evet. Müsherbinke hapta bunlardan ney? Bir tanesi. Yani o kadar da cahil bir toplum değil aslında. Devam edelim. Son rivayet. Galal İmamul Müslim rahmehullah, hatta sana Saqubnu İbrahim. Galal akhbarana en nadr, en nadr. Qalet sana Abu Na'amatal Adviy. Qalet semi'tu Huceyru bin Bakın farklı. Ne kadar değişti senet. Görüyor musunuz? Evet. Devam et. Yegul İmran İbni Hüseyin'in Anil Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nahve hadisi Hammad bin Zeydin. Evet. Hammad Bin Zeyd hadisi gibi bir an önce biraz önce yukarıda geçen Hammad Bin Zeyd hadisi gibi ki Hammad Bin Zeyd bakın dikkat edin. Hammad Bin Zeyd İshak'tan rivayet ediyor. Burada tarih tamamen farklı. İşte he, İshak Bakın dikkat ederseniz ha, İbrahim burada İsa bin Süveyt yani tamamen farklı. Nerede birleşmiş İmran'da birleşmiş. Ne kadar zengin bir ne var elinde Ravi silsilesi var İmam Müslüman. Devam edelim tercümesini oku. Bize İsa bin İbrahim dua etti dedi ki bize en nadır en nadır bin Şümei haber verdi dedi ki bize ebu neame tel adavi ebu neame Adevi adavi amur bin İsa bastırılır, Müslüm'ün ağabeylerindendir. Devam. Dedi ki, Hucey bin Errebi el-Adevi'yi İmran bin Husayından, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in naklen, Hammad bin Zeyd hadisi tarzından söylerken işittim. Evet, Nahvehu dediği için benzeri demek değil mi? Mithlehü deseydi tamamen aynısı, üç aşağı beş yukarı aynısı olurdu. Nahvehu deyince ne? Benzer olarak telafi ediyor. Evet. Diğer babu da alalım çünkü diğer bab iki sayfa içinde zaten bir rivayetimiz var arkadaşlar. Evet. Okuyalım. Cami, cami, efsaf il İslam. Galal İmamun Nevi, rahmetullah. Galel İmamun Nevi, rahmetullah. Cami, cami u İslami. Cami, cami u İslami. Evet. Şimdi tabii e, bu yeni bir bab. Biz bunun başına bab koyarsak, bab kelimesini koyarsak mukadder olur o zaman cami kelimesini muzaf ile takdir ederiz değil mi? He. Babu cami el-esaf Babu cami el İslam olur. Ama yok eğer bab kelimesini takdir etmez, doğrudan böyle okursak camio el-safil İslam olur. Ha, ama bab kelimesini koyalım. Babu bu cami-i awsaf İslam. Evet. Ki bende var zaten bab kelimesi. Burada yok. Sizin baskınızda yok. Orayı arkadaşlar bir bab kelimesi ekleyin. Bendeki baskıda mevcut. Bendeki baskıda mevcut. Muhtemelen düşmüş. Çünkü altta tercümede var bakın. Dikkat ederseniz. Evet. Düşmüş. Bab bu cami'i evsafi'l İslam İslam vasıflarını, hasletlerini toplayan hadis ney? Babı. Evet. Hadisler babu. Hadis babu tek bir hadis iklettiği için. Evet. evet. Okuyalım. "Gala'l İmamul Müslim rahmehullah haddasena Ebu Bekr'u'nu Ebi Şeybete ve Ebu Kureybi. Kala, kala haddasena İbnü Numeyr. Vahdet sana Butaybutu Butaybutuğunu saydin ve İsa İbrahim, cemiyen an Tahvil. Vahdet sana Ebu Kureibin. Galah vahdet sana Abu Usamete. Kullu an Hisham ibni Urve, an Ebihi, an Sufyanu buna Abdillahis Sefiye. Sefiye. Galah. Bunt yar Kul'li fil İslam kavlan la es'elu anhu ahadan ba'deke ve fi hadisi Ebi Usame'te gayreke qala kul amantu billahi fe festakim Evet. Şimdi e, bu hadis enteresan bir hadis arkadaşlar. Yani hem mana yönüyle hem de isnadı yönüyle şöyle dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Ha İmam Müslim iki tahville ilki de dahil üç ayrı tarikten bunu bize ne yapıyor naklediyor ama hepsi Hişan bin Urve'de birleşiyor. Hepsi Hişan bin Urve'de birleşiyor. İlk tarik arkadaşlar Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, Ebu Kureyb aynı senette zaten onlar aynı tabakada. O da, onlarda, onlardan da kim? Evet İbni Nümeyr. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, Ebu Kureyb sonra İbni Nümeyr. İbnü'l-Heykim'den rivayet ediyor Hişam bin Urve'den. Anladık? Bak Hişam bin Urve babası Süfyan öyle gidiyor. İkinci rivayeti Kuteybe İbn Saîd ve İsak İbn İbrahim kimden? Cerir'den. Kimden arkadaşlar? Cerir'den. Evet. Cerir kimden? Hişam bin Urve o babası o Süfyan bin Abdullah es öyle gidiyor. Diğer rivayet Ebu Kureyb. O kimden Ebu Kureyb? Ebu Usame'den. Ebu Usame kimden gene? Hişam bin Urve. Demek ki bu üç tarihte nerede birleşiyor? Senede bakıyor muyuz? Hişam bin de müşterek ravi. Çok önemli bu. He. Her birinde her birinde ne var arkadaşlar? Hişam bin Urve'ye kadar iki ravi var. İki ravi var. Ama bazılarında bir tabakada iki ravi var. İlkinde bir tabakada iki ravi var. Ebu Vekil İbni Ebu Şehbe Kureyb sonra İbni Nümeyr iki yaptı. İkincisinde Kuteybi Bin Said İshak Bin İbrahim Cerir iki yaptı. Üçüncüsünde Ebu Kureyb Ebu Usame iki yaptı. Anladık değil mi? Hepsi kimden? Nişan Bin Urve'den. O kimden? Babasından. O Süfyan Bin Abdullah'tan derken Evet şimdi alalım, oku. İslam'ın vasıtlarını toplayan halis bababı, bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ile Ebu Kureyb, Ebu Kureyb, Muhammed bin Ala, Ala. Ala. rivayet ettiler. Dediler ki bize İbn-i Nümeyr, i̇bn Nümeyr, Muhammed bin Abdillah rivayet etti. Tahvil bize Kutayb-i Said, Ebu Kuteybe bin Sayit bin Cemil, Seyihayn abilerindendir. İle? İle İshak bin İbrahim dahi hep birden, Cerir'den. Cerir bin Abdillah bin Cerir. Hicri 110'da doğmuş, Hicri 180'de vefat etmiştir. Aslen kufelidir, Reyb'de vefat etmiştir. Rivayet ettiler, tahvil... Bize Ebu Kureyb rivayet etti, dedi ki, bize Ebu Usame Ebu Usame Hammad bin Usame rivayet eyledi. Bunların hepsi, İşan bin Urve'den İşan bin Urve bin Zübeyr, Hicri 147'de vefat etmiştir, Medine'dir. E, Urve bin Zübeyr'in oğlu, babası, dedeleri de Zübeyr bin Lavvan, evet. O da babasından, o da Süf Süfyan bin Abdillahi Sekafi'den ve bu Amr Süfyan bin Abdullah es-Sakafi, Tabiullahu sahabelendir. sayılır. Evet. Yani bu ilk kez geçen bir sahabi burada değil mi? Müslümde ilk kez geçen bir ney sahabi bu. Evet. Natmen rivayet etti. Süfyan şöyle demiş. Dedim ki ya Resulullah, ya Resulullah. İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki onu senden başka hiç hiçbir kimseye sormayayım. Şimdi senden başka diyor. Değil mi? Evet. Senden başka. Gayreke kelimesini almış. Halbuki badeke var. Senden sonra hiç kimseye sormayayım. Heh. O da var o da var. Birazdan zaten değinecek. Devam et. Bu Usamer hadisinde Senden başkasına sormayayım şeklindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ettim ve dost doğru ol buyurdular. Evet. Şimdi ee... Dikkat ederseniz senden sonra hiç kimseye sormayayım diyor ama Ebu Usami hadisinde yani 3. kanaldaki hadis o. Senden sonra değil senden başka. Arada fark var. Değil mi arkadaşlar? Senden sonra yani sen hayattayken kimseye sormam sen öldükten sonra da kimseye sormayayım. Heh. Ama senden başka demek asla hiç kimseye sormayayım demek. Evet devam edelim. Yukarıdaki hadis hakkında Kadıyas şunları söylemiştir. Bu hadis peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı yür kelim. Az sözde çok az sözde çok mana ifade eden sözlerindendir. Hadis Teala Hazretleri'nin İnnellezîne gâlu Rabbinallah thumme stakamun Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet yolunu tutanlar. Yani Allah'ın tevhid ile ona iman ettikten Allah'ı tevhid ile ona iman ettikten sonra istikamet yolunu tutan ve ölünceye kadar Teala Hazretlerine taata il, iltizam ederek tevhitten sapmayanlar. Fusulet 30 ayet-i uygundur. Ashab-ı kiramın ekseri müfessirleriyle onlardan sonraki müfessirler zikrettiğimiz bu kavli iltizam etmişlerdir. Hadisin manası da inşallah teala budur. Evet. Sultanul müfessirin İbn, Arab, İbn Abbas Sultanul müfessirin İbn, İbn Abbas Fes teqib kema umurte sen hemen emin olun ve cihle mustakim ol. Hud 112 ayet-i kelimesi hakkında şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün Kur'an'da bu ayetten daha şiddetli ve meşakkatli bir ayet daha nazil olmamıştır. Bundan dolayıdır ki ashab-ı kiram sana ihtiyalık çabuk geldi. Dedikleri vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Hud suresiyle arkadaşları ihtiyarlattı buyurmuşlardır. Evet. Üstad Ebu Kasim el-Kuşeyri'yi Risalesinde istikameti şöyle tarif etmiştir. İstikamet bir derece olup her şeyin kemali ve tamamı onunladır. Hayır ve hasenatın husul bulması ve nizamı onun vücuduna bağlıdır. Halu ı tavrın, tavrında mustakim olmayan kimsenin çalışıp çabalaması boşundadır. Derler ki istikame sahibi olmayan ancak büyükler takat getirebilirler. Çünkü istikamet mahut harcı alem şeylerin dışına çıkmak, yani bu bildik şeyler. Evet. Rusul ve adet usul ve adet adetlerden adetlerden. Rusun ve adetlerden ayrılarak doğruluğun hakikatiyle Allahu Teala'nın divanına durmaktır. Bundan dolayıdır ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istikamet sahibi olun ama onu layıkıyla beceremezsiniz buyurmuştur. Bu hadis tirimiz bu hadisi tirimizle rivayet etmiştir. Onda şu ziyade şu ziyade de vardır. Kultu. Kultu, ya Resulullah ma akhwa ma takhafu alayya. Ma ma, ma takhafu Evet. Ya Resulullah benim için en ziyade korktuğum şey nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dilini tutarak şudur buyurdular. Evet. Evet hadis-i şerif Kadi İyas Rahimullah'ın dediği gibi Cevamül Kelim'dendir. Ne demek Cevamül Kelim? Az şeyle, az cümleyle, az kelimeyle çok şey ifade değil mi? Çünkü Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede bütün tafsilatıyla bütün tafsilatıyla anlattıklarını bunda hülasa etmiştir. İstikametin iman üzere, üzerine ile affedilmesi sonra olan, evet amen tu billah fes takim. Allah'a iman ettim. He, başka İstikamet sahibi o. Değil mi? Böyle de. Evet. Hı. İstikametin iman üzerine sümmeyle atledilmesi onun derecesinin ikrar derecesinden uzak olduğuna işaret içindir. Ancak buradaki uzaklık zaman itibariyle değil, rütbe farkı itibariyledir. Ve istikametin rütbesi daha yük yüksektir. Zira istikamet taatlara ve sadakata, sadakata devamdır. Bazıları buradaki uzaklığı zamana hamlederek kafirlerin fru imanla yani amellerle muhatap olmadıklarının hükmünü çıkarırlar. Çünkü hadiste evvela iman sonra istikamet emredilmiştir. Evet yani istikamet malum yani e, sıratı müstakim dediğimiz zaman zaten e, Allah Azze ve Celle'den işte beş vakit namazla talep ettiğimiz dosdoğru yola ne yapan bizi ulaştıran bütün hasletleri kastıyor. Bütün hasletler bizi o dosdoğru yola ne yapan Ulaştıran bütün hasletler nedir? İstikamettir. Zaten önemli olan da bir Müslümanın hayatında istikamettir. İstikamettir. Az da olsa amel istikamet sahibi olmasıdır. İstikametle o amele ne yapmasıdır? Devam etmesidir. Evet. Onun için tasavv ehlinde bile, tasavv ehlinde bile genel bir kural vardır arkadaşlar. Evet. Nedir o? Keramet talibi olma, istikamet talibi ol. Keramet talibi olma, istikamet talibi ol. Asıl olan kerametin peşinde koşmak değil. Neyin peşinde koşmaktır? İstikametin peşinde koşmak. İstikamet de Kur'an ve sünnete bağlılıktır. İstikamette Kur'an ve sünnete bağlılıktır. Bir insan ne kadar Kur'an ve sünnete bağlı olursa o kadar istikameti artar. Ne kadar da Kur'an ve sünnetten ne yaparsa uzaklaşırsa o kadar ne yapar? İstikameti azalır. Yoksa istikameti Kur'an ve sünnet vadisinin dışında bir vaatte aramak boşuna nedir? çabadır. Elbette ki sadıklarla beraber olmak, doğru sözlerle beraber olmak, alimlerle beraber olmak, ilim ehliyle beraber olmak insan istikametini ne yapar? arttırır. Ama her şeyden önce insanın, insanın Allah'a karşı olan istikametinde nefsi muhasebesini ne yapması? yapması ve hasbel kader o nefsi muhasebesini daha iyi yapabilmek için de ne yapması? İlim azığını edinmesi gerekir. İlim azığını edinmesi gerekir. Çünkü he لَمَنْنُهُ لَا اِلٰهِ Ayeti bile belli başına bizim için bir ölçüdür. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bilmeden olmuyor arkadaşlar. Takliden, ezberen hiçbir şey ne olmaz? Tafsiliyle, muhtevasıyla, ile kendini ne yapmaz? Ne yapmaz göstermez. Onun için istikamette ilim çok önemlidir ama ilim yeterli değildir, ihlas da önemlidir. İlim yeterli değildir. ihlasla da ne yapmak lazım? O ilme sarılmak lazım. İlim olmadan istikamet olmaz. He, nasıl olmaz? Elbette ki Nisabur'un yaşlarının istikameti olur. Ama o nedir? Kısır bir döngüdür. Değil mi? Çünkü helali haramı yeri geldiğinde bilememek, yeri geldiğinde birini soracak biri ne yapmak bulamamak insanı zor duruma ne yapabilir düşürebilir onun için ilim istikamet için çok önemlidir arkadaşlar ilim istikamet için çok önemli Çünkü istikameti çizmek lazım neye göre çizeceğiz istikameti bak gidiyoruz bir yere doğru gidiyoruz istikametimiz bir yere nereye gidiyoruz Kur'an ve sünnete gideceğiz değil mi Kur'an ve sünnete nasıl gideceğiz nasıl gideceğiz Kur'an ve sünnete İlimle gideceğiz. İlimsiz istikamet zor. Her zaman bir bileni bulmak zor. Her zaman bileni bulup doğruyu bileni bulmak zor. Onun için ilim tahsil etmek istikametin temel şartlarından bir tanesi arkadaşlar. İlim çok önemli istikamet için. Genelde istikametten çıkanlar, ilmi olmayanlar ya da yanlış ilim sahipleridir arkadaşlar. Evet. Kısaca bize müellifin zikrettiği bunlar ezanı okunuyor subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedön la elente estağfirüke ve İnşallah inşallah önümüzdeki ders arkadaşlar babımızı bitiririz 260'a kadar okuyun 260'a kadar okuyun 14. babı bitiririz inşallah evet